Açık Radyo'dan hepinize iyi bir hafta diliyoruz. İyi haftalar sevgili Açık Radyo Bilgi Çağında Hukuku programındasınız. Bugün yine bir konuğumuz var. Sayın Avukat Serhat Koç. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, sevgili dinleyenler, Türkiye'de de bir korsan parti olduğunu duymuşsunuzdur. Ee, bu internet hukuku açısından elbette e, yaptığı, ettiği işler önemli... Yoksa denizlerdeki korsanlıkla bir alakaları yok. <gülüyor> e, gereksiz bir açıklamaydı belki ama yanlış anlamaya yer vermemek için bunu söyleme gereğini duydum. Sayın Avukat Serhat Koç, e, Korsan Parti'nin sözcüsü. Şimdi ilk önce oradan başlayalım diyoruz bu haftaki olur programımıza. E, ne iş yapar Korsan Parti Türkiye'de? Türkiye Partisi ee, en önemli gündem maddelerinin ne olduğunu kestirmek zor değil ama bir de sizin ağzınızdan duyalım Hı -hı. ne dersiniz tabii ki teşekkürler ee, yani öncelikle kişisel e, olarak Korsan Parti'ye nasıl e, dahil olduğumu neden ilgi duyduğumu e, söylersem e, onu açıklarsam biraz daha Korsan Parti anlaşılabilir ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum ve Hukuk Fakültesi okurken ee, çok da fazla avukat takip savcı olmayı açıkçası düşünemiyordum. Ee, daha çok fotoğrafla, sinemayla, internetle uğraşıyordum bol bol. Ee, ondan sonra hukuk bittikten sonra bu ilgi alanlarım dahilinde yine işlerle uğraştım. Pek çok bu yönde çevre edindim. Ama e, bu yönde çevre bu alanlarda işte hmm, sanat eserleri, işte fikri üretimler veya internetteki durumlar, içerikler hakkında ciddi derecede bizim kullanıcı olarak hak kaybına Uğradığımızı kendi yaşantımda çokça gördüm. Ama hani benim mezun olduğum dönemde zaten okuduğumda hiç yoktu. Mezun olduğum dönemde de bilişim hukuku anlamında yani bir elin parmaklarını aşmayan e, uygulayıcı vardı Türkiye'de. Sonra Bilgi Üniversitesi'nde bir o elelem sonra. yaptınız. O çok master değil mi? O çok çok sonra. Yani Türkiye'de o dönemde hiç aktivist bu anlamda yoktu. Yani hmm. benim okuduğum dönemde hiç yoktu. Hangi dönem yani hangi yıl Yani örneğin mezuniyet. biz o, o dönemde e, internetle içerik... Hakları konusunda bir konferans yapmak istediğimizde tam Coşkun Hak davası dönemiydi. Türkiye'nin ilk ha, internet hı. davası. Ve yani bulabildiğimiz tek insan Mustafa Akgül, Fikret İlgiz olmuştu. Zaten hala... Ona... Zaten onlar vardı. <gülüyor> hala onlar bu konuyu devam ettiren insanlar. Öyle öyle gelişen bir şekilde kendi mezun olduğum meslek dalını yaparken bilişim hukukunun da dünyada olduğundan haberdardı. Ve Türkiye'de olması için çaba gösteren insanların yanında başlayarak... Bir şekilde hiç düşünmediğim bir noktaya varmış oldum. Bilişim hukukuyla uğraşan kendi ofisinde bununla ilgili müvekkilleri olan bir insan oldum. Bu esnada işin aslında daha insan hakları boyutuyla ilgilendiğim için özel hukuktan ziyade pek çok grubun içinde yer aldım ve korsan parti nasıl başladı, nasıl doğdu diye hep sorulur Türkiye'de. Bir elektronik posta grubu vardı ve elektronik posta grubuna bilmediğim bir tarihte üye oldum ve ...oradaki insanlarla konuşmaya başladım... ...ve belki üçüncü kuşak, ikinci kuşak... ...bir e, dahil olanların... ...arasındaydım. Yani. Adresini... Bu E-Posta grubu... Şey, ...Korsan Parti ismini bir grubuydu evet, evet, bu. Evet, aynen öyle. Hı -hı. E, Korsan Parti... ...isiminde kurulmuştu. Kur'an insanlar... ...şu anda hali hazırda, içeride aktif şekilde bulunmayan insanlar. Hmm. E, zaten Korsan Parti'nin özelliği bu. Yani e, hiyerarşik olmaması, e, üstlük-astlık ilişkisi olması... ...kurucu kavramının, başkan kavramının olması. Bunu Türkiye için %100 olarak söyleyebiliyorum Türkiye'deki şu anki durum için. E, çünkü biz resmi parti olarak kurulu değiliz. Yurt dışında resmi parti olarak kurulduğu pek çok ülke var hatta... <gülüyor> Ulusal meclislere girmiş olduğu ülkeler var. İşte e, eyalet meclislerinde veya Avrupa Parlamentosu temsilcileri var. Oralarda tabii ki hiyerarşik bir düzen mutlaka olmak zorunda. Bir parti kurduğunda Kurumsal aynen öyle. Ama işte bunun çeşitli kademeleri var. Türkiye'de e, bizim de dernekleşim, partileşim gibi fikirlerimiz olsa da her ne kadar bunu destekleyen insanlar olduğu kadar içimizde hiçbir zaman böyle bir e, kurumsal kimliğe kavuşmamız gerektiğini düşünen insanlar da var. Çünkü Korsan Parti'nin içinde pek çok ee, akademisyen öğrenci çok çeşitli yerlerden gelen insanlar var ve bunların bazıları sokakta bir şeyler yaparken bazıları konferanslarda bildiri sunmak, bazıları makale yazmak, bazıları e, beyaz şapkalı yıkır dediğimiz tarzı hareketler yaparak işte e, yardımcı olmak gibi şeyler yapıyorlar. O yüzden çok da fazla derneğe partiye ihtiyacı olmayan bir oluşum aslında. Evet. Ee, web adresini de paylaşalım mı dinleyenlerimize. <gülüyor> Tabii korsanparti.org. Ya zaten web sitesinde çok fazla bir aktiv, aktivasyon yok web sitesinin üzerinde bir kafe var orada konuşuluyor ama onun dışında klasik sosyal medya üzerinden insanlarla haberleşebiliyoruz zaten hı hı. toplantılar yapıyoruz fiziksel olarak da aynı zamanda işte film gösterimleri yapıyoruz film gösterimlerinde de üniversitelerde yaptığımız için oradaki arkadaşlarla sohbet imkanımız oluyor. Ne tarz filmler oynatıyorsunuz geçen seneler yaptınız? Yani geçen sene The Pirate Bay Away From Keyboard filmini gösterdik hı. örneğin. Çünkü o filmin de yazısını Türkçe'ye Korsan Parti Kazandırmıştı. Korsan Parti'nin zaten Korsan Parti hareketi diyelim isterseniz Çünkü partileşmediği için Korsan Hı -hı. Parti hareketinin temel davranış şekillerinden biri de Birlikte kolektif hareket etmektir Hı -hı. Yani biz bu Crowdsourcing olayını çok sevmeyen Ama birlikte hareket etmeyi seven insanlarız yani Ne olayı? <gülüyor> yani Çünkü kitleleri bir iş için kullanma Crowdsourcing evet, Kitleleri Hı -hı. bir iş için kullanma artık ticari bir ...yapıya dönüştün. Aynı open source'da olduğu gibi... ...ya yani açık kaynak yazılımlar da... ...büyük şirketlerin... ...kullandığı bir şey olduğu gibi. Ama biz... ...toplu halde birlikte aynı anda... ...bir araç kullanarak bir sonuca varan... ...örneğin bir altyazının çevrilmesi gibi... ...bir gecede veya bir bildiri yazılması gibi... ...örneğin bu 56-51 değişiklikleri... ...yapılırken yazdığımız gibi... ...bunu seviyoruz. Yani birlikte aynı anda... ...herkesin değiştirebildiği... ...bir içeriği yaparken altyazıyı da böyle yapmıştık ve... ...işte The part Bay'in... Serverlarının İsveç'te işte kapatılması, Hı -hı. işte kurucularının o dava süreci ve sonrasında yaşananları gösteren bir belgeseldi. Bu yılda Ernish Wars'un işte hayatını anlatan belgesel türündeki bir filmi yine göstereceğiz. Çünkü onun altyazısı Türkçe yine Korsan Part'tan bir arkadaşımız Hı -hı. çevirdi. Bu şey Assange 2013'te çok önemli bir uluslararası ticari anlaşmanın e, fikri mülkiyetle ilgili gizli yapılan e, görüşmeler sonucu ortaya çıkan metnini açıklamıştı. Hı hı, evet. E, çok çok önemli bir olaydı hı hı. bu. E, bu gibi şeylerde siz Türkiye'deki ekip olarak onlarla işbirliğine girebiliyor musunuz ya da? o anlaşmanın mesela Hı. o o içeriğin Türkiye'de yayılması, Hı. daha çok kitlelere duyurulması falan Hı. gibi ee, çabalar var mı? Hı. Ya aramızda Asancılı'yı hiç konuşan var mı bilmiyorum. Ben şahsen konuşmadım Asancılı. Hani başka insanlarla konuştuk yani hani Adı bilinen veya bilinmeyen insanlarla iletişim halindeyiz veya ismini bizim daha bilmediğimiz gruplarla iletişim halindeyiz. Hani bize de belgeler aktarılıyor, bilgiler aktarılıyor ama önemli olan aynen dediğiniz gibi belgenin varlığı değil. O belgenin bizim gibi düşünmeyen veya bizim düşündüğümüz kadar olaya önem vermeyen insanlar insanlara da ulaşması ve onların o belgenin önemini anlayabilmesi. Hı hı. Bu çok önemli çünkü e, pek çok bizim gibi hareket eden insanla konuştuğumuzda bizim hak diye e, sunduğumuz, hak olduğunu iddia ettiğimiz pek çok... Şeyin toplumdaki insanlar tarafından büyük çoğunluğu belki tarafından asıl bir hak olarak görülmediğini pek de önemli sayılmadığı Örneğin mahremiyet, gizlilik dediğimiz Son dönemde yaptığımız olay buydu İşte Türk Telekom'un ...bir vardı mesela. Daha Hı, Türkiye, oraya bir uzun daha uzun anlatsanız. Daha Türkiye'ye lokal şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü işte uluslararası bir fikri... ...mülkiyet e, sözleşmesini... ...Türkiye'deki hani, halka... bunu anlatıp bunun ne kadar zararlı olduğunu... ...söylemek oldukça zor bir şey. Çünkü Hı. ancak yurt dışında yapılan protestoları... ...Türkiye'de devam ettirmek gibi bir şey yapıyoruz. Onu Türkiye'ye lokalize edemiyoruz. Ama Türkiye'de zaten hali hazırda sorunlu bir ülke olduğu için... ...kendi e, yerel sorunlarımız oluşuyoruz. TÜRTEKOM. Hatırlıyorum, doğru hatırlıyorsam Nisan ayının tarihli bir şartname ortaya çıkarmıştı bu da parçalar halinde yine gazetecilere paylaşılmıştı bilinmeyen kaynaklar tarafından ve işte şartnamede geçen şeyler arasında işte WhatsApp vesaire dahil bütün cep telefonu uygulamalarından tutun da işte webte kullanılan işte değişik portlar vesaire yazılımlar her türlü e, FTP vesaire dahil olmak üzere e, pop hatırlayabildiğim kadarıyla hepsi HTTPS işte bunlar dinlenecek, kategorize edilecek, analiz edilecek, gerekirse durdurulabilecek şeklinde bir sistemin alınması öngörülüyordu. Dolayısıyla bunun ne kadar bir e, problem yaratabileceğini ifade eden bir bildiri yazdık ve bir birlikte hareket ettiğimiz diğer STK'larla birlikte bunu halka açıklamaya çalıştık. İyi de bir ses getirdi, basında da yer aldı. Ama bilmiyorum hala işte bu sisteme karşı hukuki olarak ne yapabiliriz noktasındayız şu anda. Evet. <Gülüyor> Evet. Yani onunla ilgili bir net somut bir geri dönüşü aldınız mı Türk Telekom'da? Şöyle, <gülüyor> tabii ki Türk Telekom bir mail attı bunu haber yapan arkadaşımıza ilgili gazetedeki. Hı hı. Ve dedi ki Türk Telekom'un yaptığı her şey yani şu habere karşılık cevabımızdır şeklinde attılar. Ve haberde işte Türk Telekom'un anayasal suç işlediği işte böyle dinleme cihazları aldı falan yazıyordu. Türk Telekom bunun cevabında şöyle yazdı. ...yaptığımız her şey hukuka uygundur. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde hareket etmekteyizdir. <gülüyor> nokta. nokta. <gülüyor> bu kadar. Yani bu yalandır falan demediler. Daha öncesinde de BTK'nın bu NetClean olayını falan e, söylemiştik. HTTPS'leri veya onu söyleyeyim... esin engellenmesi için ISP'lere bir mail attığını söylemiştik BTK'nın. Ve işte bu secure bağlantı dediğimiz bağlantı türünün... E, ...engellenebilmesi için nasıl engellenir... Bunu engelleyin, çözüm bunu şeklinde. ISP'dan... Onu neden engellemeye çalışıyor? E çünkü bir URL'yi ile engellediğinizde iş ile bağlandığınız şekli engelleniyor genelde. Hmm. Ve i̇nsanlar iş tipi s everywhere gibi yan uygulamaları browserlarına kurarak her yere iş s ile bağlanabiliyorlar ve iş tipi s bir yazıl... Secure bir yani güvenli bir şekilde getiriyor sizinle site arasında kimsenin girmesini engelliyor ve aradaki protokol şifrelenmiş oluyor sizin doğru siteye gitmenizi sağlıyor böylece devletin erişmen girdi istedirdi ulaşabiliyorsunuz bir şekilde ve zaten standart olarak kullanıldığı bankacılık vesaire gibi önemli güvenlik arzıdan uygulamalar var ee, orada arayazınıza girip bu ilgili bilgi vermek istiyorum eğer HTTPS e, olmasa e, devlet mesela YouTube'da ya da Twitter'da kendi istediği ya da kabul ettiği içeriğin ulaşılmasına yayınlanmasına sadece kendi istemediği içeriğin e, ulaşılmamasına e, engelleyecek şekilde bir düzen kurabilir. E, bu da nasıl bir sonuç doğurur? İşte tüm YouTube kapatılmasın sadece ilgili zararlı tırnak içinde zararlı içerik e, engellensin denebilir. Şu URL bu, bazında engelleme evet. Şimdi Hı. böyle bakınca sanki iyiymiş gibi duruyor. Hani sadece buradan bakınca. Ama HTTPS'in olmaması demek bir taraftan Türkiye'deki tek tek herkesin YouTube'a eriştiği değil. Hangi filmi izlediği, ne kadarını izlediği, ne yaptığı, oradan nereye atladığı. E banka işlemi yapıyorsun yani. Bankacılığa girdiğimiz zaman da onun tüm bankacılık şeyi ve hmm. tabii genellikle kullanıcı adı ve parolalar da HTTPS ile korunuyor. Dolayısıyla sadece o sırada ne yaptığınızın görülmesi, değiştirilmesi, müdahale edilmesi değil. Aynı zamanda sizin kullanıcı adı ve parolalarınızın öğrenilmesi anlamına da geliyor. Demin Pop3'de benzer bir konu evet, oldu. Evet. Oradaki izlemenin yapılması sizin tüm e maillere erişirken kullandığınız kullanıcı adı parolanın aslında bir başka kurumun eline geçmesi. Dolayısıyla sizin tüm e-maillerinizi siz yurt dışında başka bir servis sağlayıcıdayken yine yurt dışındaki bir e-mail hizmetini kullanırken bile eğer parolanızı değiştirmediyseniz sizin iletişiminizin izlenmeye devam edilmesi anlamına gelir. Şimdi ikinizden de izin alarak çok teknoloji yoğun olmayan dinleyicilerin namına bir şey soracağım. Bu HTTPS'in ekrandaki yerini de anlatalım mı? Anlaşılır bir şekilde. Yani... E Nasıl anlarız ben, biz HTTPS kullanıyoruz olduğumuzu değil adres mi? çubuğu vesaire tamam. onu şöyle güzelce zaten, bir anlat. Şimdi zaten benim... sosyal medya çoğu default olarak yani varsayılan olarak HTTPS ile bağlanmakta bugün Facebook, Twitter örneğinde olduğu gibi. Mesela eminim ki bizi dinliyor şu anda. Benim çok sevdiğim bir abim var. Ee, Gürel abim. 40 yılda bir zaten internete girer, girerdi. <gülüyor> Yıllardır üşene üşene şimdi alıştı. Diyor ki biz sizin programı dinlerken ne olduğunu anlayana kadar araya müzik koyuyorsunuz sonra da program bitiyor. Arada da teknik anlamda e, açıklama yapın diyor. Şimdi tamam. HTTPS diyorsunuz Serhat Koç diyor sen bilgi güvenlikçisi kimliğini daha güzel anlatıyorsun tekniğini ama... Gürel abim de anlarsın. <gülüyor> Memnuniyetle. Ee, Gürel Bey. Şimdi efendim. E, normalde e, internette gezerken adres yazdığınız yere e, işte e, çife çife çife nokta açıkradio.com yazıyorsunuz diyelim. Eğer e, başına herhangi bir Http vesaire gibi bir şey koymadan direkt çife çife çife koyup enter tuşuna basarsanız. Bir, ee, bir bağlantı sağlıyor. Bir bağlantı sağlıyor ve o siteyi geziyorsunuz. Ancak bunu yaparken site özel olarak sizi yönlendirmiyor ise, birazdan yönlendirip yönlendirmenin nasıl yapıldığını anlatacağım. O zaman sizinle o site arasındaki tüm iletişim, sizinle o site arasındaki iletişimi sağlayan tüm servis sağlayıcılar tarafından ve tabii dinleme, izleme hakkı yetkisi sayesinde de... E ...Telekom İletişim Başkanlığı tarafından eğer böyle bir e, dinleme operasyonu söz konusuysa... ...rahatlıkla tüm detayıyla dinlenebilir, kayıt altında alınabilir durumda. Eğer söz konusu adresi yazarken adresin başına siz isteyerek, bilerek ve bilinçli olarak... ...HTTPS, Hakkari, Trabzon, Trabzon, Paris, Samsun... ...oradaki sondaki Samsun kelimesi, S, -S harfi... İngilizce'deki güvenli anlamındaki secure'ın kısaltması. İki nokta üst üste bölü bölü e, den sonra adresi yazarsanız o zaman sizin o siteye gittiğiniz hala izlenebilir. Ancak o sitede hangi sayfayı okuduğunuz oradan nereye atladığınız detaylı olarak aradaki iletişim izlenemez. Herhangi bir andayken söz konusu bağlantının Http, yani güvenli mi güvensiz mi olduğunu anlamanın iki yolu var. Bunlardan birincisi adres, adres çubuğunda HTTP'nin yanındaki S harfini görüyor olmak. İkincisi sayfanın kendi üstünde değil ama sayfayı ziyaret ettiğiniz internet gezgininin... Herhangi bir yerinde farklı ürünlerde, farklı yerlerde çıkıyor. Bir kilit işareti görmek ya da adres çubuğunda yeşil renkli bir adres görüyor olmak diyebiliriz. İnternetin ilk yıllarında Türkiye'de o sadece kilit çıkardı. Tabii. Değil mi? E, şeyi söylüyordum yani HTTPS'i engelleyin bir şekilde bunu çözün diye BTK, e, ISP'lere yani bizim internet erişim sağlayıcı şirketlere işte TTNET vesaire bir mail atıyor. Yani diyor ki, ne yapın edin, bu vatandaşları izlemenin bir yolunu bulun. Bunlar kaçamasın, en ufak bir şey bile bırakmayın. Çünkü 56-51 değişikliğine böyle bir şey yazdılar. Hani alternatif erişim yollarını da engelleyecek tedbirleri <gülüyor> almakla yükümlü olduğu için. işte hep mevzuata uygun demelerinin sebebi de bu zaten. Biz bunu söyledik, bu haber yapıldı vesaire BTK'dan yalanlama geldi. BTK dedi ki, ...bunu yapanlar, bunu söyleyenler yalancıdır dedi. Yani BTK resmi olarak açıkça bana... ...ve benim gibi bunu söyleyen herkese yalancı demiş oldu. Hakaret davası. Aynen. Ve pek çok insan... ...ben e, hukukçu olarak <gülüyor> BTK veya onu yayınlayan kurumu... ...hani pek önemsemediğim için... Muhatap Evet. Yani biz bunu zaten 56-51 değişikleri zamanında... ...Zeynep Karahan Ustu'nun ilk yazdığı metinden başlayarak... ...bildirlerimizi söylemiştik. BTK herhangi bir şekilde... ...önemsemediğimizi... ...onun bir şey ifade etmediğini... ...zaten o sırada başın tipi diyelim daha çok... Yani telekomünikasyon Yetişim Başkanı... ...o sırada başında olan bütün daire başkanları da... ...bir bir alındılar... ...şu anda bambaşka bir şeye dönüştü TİB zaten... ...hiç internette de alakası olmayan... ...TİB kendi derdine düştü... Evet, ...TİB çok ayrı bir şey dönüştü... ...o ayrı bir konu yani... <gülüyor> Şimdi tam bu noktada Serhat Ayan'a bir selam gönderelim buradan. Kulaklarını Hı -hı. çınlatalım. Hı -hı. Sen görmüşsündür belki bir iki hafta önce miydi? Korku İmparatorluğunun hukuku diye başlık Hı -hı. atmış. Serhat Koç'la bir söyleşi yapmış. Teknoloji tknlj.com galiba değil mi? Onun yayınının Hı -hı. adresi. Hı -hı. Ee, Serhat Ayan diye yazsanız arama motoruna sevgili dinleyenler hemen bulursunuz o siteyi. Orada da çok hoş bir söyleşileri var e, konuğumuzla. E, demin Zeynep Karahan dediniz değil mi? Evet. Zeynep Uslu. İşte bu Serhat'ı şu anda e, hatırlamamın sebebi şey, orada 27 milletvekilini teşhir ediyor. Evet, bu Serhat, 5651 evet. sayılı kanuna imza koyan. Onun sebebi şuydu yani o sıralar Öyle bir yanılgıya sahiptim ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve işte bir yasa tasarısı değişikliği söz konusu, bir değişiklik tasarısı söz konusu. Ben de hukukçuyum, keza olmama gerek yok, vatandaşım ve konu beni ilgilendiriyor. Ben de görüş verebilmeliyim, benim de görüşme açılmalı falan gibi böyle değişik garip fikirlerim vardı. O yüzden insanlara da bir çağrıda bulunup işte 56 evri değişikliğinin işte haldeyle yapıldığını, kimseye sorulmadığını, üniversitelere, barolara dahi sorulmadığını bizim nasıl bir fikrimiz olabileceğini insanların yazmasını rica ettim. Öyle bir ortak metin yine oluşturduk herkes birlikte girerek ve bunu da o insanlara tasarıyı bence hiç okumadıkları bir tasarının altına imza atarak meclise götüren milletvekillerine sürekli ilettik. çağırdı bulunduk. ne i̇şte, oldu peki, Canlı yayında karşı karşıya gelelim <gülüyor> lütfen dedik. Siz söyleyin, biz söyleyelim. Bu maddeyi niye yazdınız? Bu maddeyi şu yüzden yazdık. Konuşalım dedik ama maalesef hani bu ...iktidarla da alakalı değil sanırım... ...Türkiye'deki politik anlayışıyla alakalı... ...pek karşı karşıya gelmek istemiyorlar... ...insanlar demokratik bir şekilde... ...oturup konuşmayı çok sevmiyorlar... ...şu an Cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu... ...yine aynı şey var yani adayların... ...karşı karşıya gelip konuştuğu hiçbir... ...ortam yok... ...evet maalesef öyle... Evet, ...böyle düşünmemiştim çok güzel bir yani bize, görüş aslında... ...biz diyoruz yani, hani... ki yani çünkü ben çok sıkıldım... ...konferansa gidiyorum... ...yanımda hep aynı insanlar... Hep aynı şeyi söylüyoruz kişisel korunmalı internette sansür sona ermeli vesaire vesaire. Ama hep evet, evet evet bizce de bizce de bizce de ama bunu yapan insanlar yani kişisel korumayan satan vesaire insanlar devlette veya özel şirketlerde veya işte sansür uygulayanlar gözetleme yapanlar orada bir yerdeler ve onu yapmaya devam ediyorlar. Serhat bunu 2002'den beri söylüyoruz. 2002 Rütük kanunu evet. değiştirilmeye kalkışılıp interneti şeye benzetmek, basılı medyaya benzetmek. Şimdi basın şeyi... Ha şimdi iftar ediyor Şimdi bazenleri. internet sitesini gazeteye benzetmeye çalışıyorlar. Ha, Biliyorsunuz yani... basın kanununda internet haber sitesi diye bir... Yeni bir kavram türetildi. Bu sefer bu tam tersini yapmaya Ama bazıları çok memnun oluyor. Sarı kart alacağım filan diye internet gazetecileri. Ben şöyle söylüyorum. Yani, tabii tabii bu son çıkan. <gülüyor> Müvekkillerimize de aynı şeyi söylüyorum. İn, özellikle internet gibi nazik konularda, Türkiye gibi gelişmemiş ülkelerde... ...mümkün mertebe devletin en az düzenleme yapması sizin en çok yararınıza olan şeydir. Yani devletten kanun beklemeyin. Devletin yapacağı kanun sizin... Yüz doksan dokuz zararınızı olacaktır çünkü uygulaması yüzde yüz zararınızı zaten. Ee, evet, bu da şey. Peki e, siz e, en başta konuşmuştuk Korsan Parti'nin sözcüsü gibi bir sözcülerinden, sözcülerinden evet. bir tanesi. Evet. Pardon. E, Korsan Parti'ki başka roller neler? <gülüyor> Korsan Parti'de öyle hani siz ne isterseniz o olabilirsiniz. Ya yani nasıl üye olunuyor diye sorular geliyor. Nasıl yolunduğuyla alakalı, Türkiye ile alakalı konuşum, öyle bir form vesaire yok. Yani korsan partinin değişik araçları var. Ne kadar işi yani korsan parti ciddiye alıp ya da kendiniz ne kadar içeride görmek istiyorsanız, o kadar detaylı bakabilirsiniz. Yani mesela tüzüğü vesaire yani bir ileride parti kurulacağına dair tüzük yazdık. Bu tüzüğü sürekli görülebileceği editlerini insanlar tarafından değiştirilebileceği bir alanımız var. Bunların hepsi korsanparti.org'da yazıyor nerelerde oldu. Wiki tarzı anladım. Aynen öyle, öyle. insanlar kendi pedimiz var. Pretemped Almanya Korsan Parti'nin ürettiği bir açık kaynak yazılım ped üzerinde bizimki de. Orada onu yapabiliyorsunuz. Tüzükleri görebiliyorsunuz bildirileri görebiliyorsunuz. Bambaşka bir yerde işte chat ortamında konuşabiliyor. IRC'miz var kendi IRC kanalımız var. Yani hiç açıklanmayan kanallar da var tabii ki. ...Twitter'dan konuşabiliyorsunuz... ...ve bunların hepsi işte bir nevi üyelik... ...sohbet listemiz var... ...sohbetetkorsanparti.org... ...veya duyuruların atıldığı bir liste var... ...gibi gibi yani... ...veya toplantılara gelebilirsiniz... ...genelde pazar günleri toplantı yapılıyor... Hı hı. ...son dakikalara geldik Son galiba... ...son dakikaya geldik evet... ...Sevan Bey başını sallıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...peki... E, ...şeye değinecektik... E, ...A tarafsızlığı... ...net, neutrality konusuna... Ona bir başka programda artık Olur. geniş geniş yer verelim. Çünkü Çok şey bitti. Ee, ben kapamadan programı şeyi paylaşmak istiyorum. Bu gizli saklı görüşülen e, ticaret anlaşmasının. Trans-Pasifik e, Ticaret Ortaklığı Anlaşmasının. E, gizli maddelerinin yayınlandığı adres. Wikileaks.org. Daha evvel de burada şey yapmıştık. Bölü işareti. Trabzon Pazar Pazar gibi TPP Trans Pacific Partnership Agreement ee, meraklıları oraya bakabilir. Evet, bu sadece internetle <gülüyor> alakalı bir şey de değil içinde tarımla işte evet, ik iklimle evet. alakalı şeylerle. Evet evet GMO'lu gıdalarla. Yani aslında Korsan Parti'nin de temelinde bilgi özgürlüğü yattığı için hemen hemen bütün bunların ekosistem partinin radarına giriyor çünkü hı hı. işte patent konusu da aynı şey patentler GDO'lar vesaire hı hı. hepsi insanlığın bilgisinin birilerinin elinde tutulmasını ve insanlığın yararını kullanılmamasını amaçlayan bu tür gizli anlaşmalar da aynı şeyi uluslararası boyutta yapmaya başlayan hareketler e, kapatıyoruz kapatalım çok o teşekkürler zaman. çok çok teşekkürler evet. sayın avukat Serhat Koç ee, önümüzdeki haftaların birinde tekrar bekleyeceğiz sizi iyi haftalar i̇yi haftalar